Ona doğru koştuk. Evet, su oradaydı. Çevredeki yüksek kayalar sayesinde güneşten korunan bir çukurda küçük bir su birikintisi parlıyordu. Kışın son yağışlarından artakalan su birikintisi, sarı kahverengi ve bulanık ama her şeye rağmen düpedüz su bu. Bu ne ciddi bedevi de anlaşılmaz çöl içgüdüsüydü kendine açığa vuran. Ermeni şoförle ben boş benzin kaplarına suyu doldurup kazazede motora taşırken... Zeyt sessiz kahramanımız, arabanın çevresinde zafer tebessümüyle aşağı yukarı dolaşıyordu. Üçüncü günün öğlen vakti, Fırat kıyısında ilk Irak köyü, Anaya vardık. Ve köyün hurma bahçeleri ve kerpiç duvarları arasında bir süre yol aldık. Çevrede birçok agail, müfreze vardı. Bunların çoğu, dediğine bakılırsa, Zeyd'in kendi kabilesinden gelen insanlardan oluşuyordu. Hurma ağaçlarının gölgesinde, güneşin yeşil ışınlarla yansıdığı parlak besili atların arasında dolaşıyorlardı bedevi askerler. Görkem ve tevazuyla dolu soylu gölgeler. Zeyt geçerken onlardan bazılarına başıyla selam veriyor ve uzun siyah saçları çenesinin orada salınıp duruyordu. Çölde yakıcı sıcakta yaşamaya alışkın olmasına rağmen, Köy yollarında ilerlerken toz yutmamak için ağzını küfiyesiyle sımsıkı kapatıyordu. Oysa biz şehirli kibarları bile rahatsız edecek kadar değildi. Yeniden çakıllı bir alana çıkıp da toz kalkmayan yolda ilerlemeye başlayınca, ince kadınsı bir hareketle küfiyesini açtı ve türkü söylemeye başladı. Ağzını açıp da türkiye başlaması öylesine ani olmuştu ki, dümdüz bir ovada ilerlerken karşımıza aniden bir dağ çıkmış gibi irkildik. Bir necdi kasidesiydi, bu gazel havasında uzun, değişmeyen namelerle dalga dalga uzayıp giden, çöl rüzgarları gibi nereden başlayıp, nerede biteceği belli olmayan bir türküydü. İkinci köye gelince şoföre durmasını söyledi. Arabadan aşağı indi, bana teşekkür etti ve sonra tüfeğini omuzlayarak hurma ağaçları arasında kayboldu. O gün ana köyünde ayrıldığımız zaman, ile bir daha karşılaşacağımızı hiç sanmıyordum. Ama yanılmışım. Ertesi gün, Şam'dan Bağdat'a giden kervan yolunun çöle vurduğu noktada, Fırat kıyısında küçük bir şehre, Hite vardım. Surları ve tabyalarıyla bir tepenin üzerinde kurulu olan şehir, eski, neredeyse unutulmuş bir kaleyi andırıyordu. Ne içinde, ne de çevresinde hayat eseri yok gibiydi. Kenar semtlerdeki evler, surların bir parçasıydı sanki. Pencere adına bir şey yoktu. Sadece mazgal deliğini andıran yarıtlar göze çarpıyordu. Şehrin iç tarafında bir minare yükseliyordu. Gece nehrin kıyısındaki bir kervansarayda konakladık. Şoförle benim için yemek hazırlanırken, elimi yüzümü yıkamak üzere avludaki kuyuya gitmiştim. Yıkanmak üzere yere çömeldim. Biri yere bıraktığım su kabını alarak kibarca ellerime dökmeye başladı. Başımı kaldırıp bakınca iri kemikli, esmer yüzlü, başı kalpaklı bir adam gördüm önümde. Kendiliğinden yıkanmama yardım etmek istemişti. Arap olmadığı ortadaydı. Kim olduğunu sorduğum zaman, bozuk bir Arapçayla, ''Azerbaycanlı bir Tatarım ben.'' dedi. Sıcak, parlak gözleri vardı. Sırtındaki eski gömlek lime limeydi. Onunla konuşmaya başladık, yarı Arapça, yeri Farsça. Kahire'de İranlı bir öğrenciden Farsça, kırık dökük bir şeyler kapmıştım çünkü. Adı İbrahim'di. Kırk yaşlarındaydı. Ömrünün çoğu İran yollarında geçmişti. Yıllarca Tebriz'den Tahran'a, Meşhet'den Bircen'de, Tahran'dan İsfahan'a, bir kervansarayda Seyis olarak bulunmuştu. Şimdi İranlı bir hacı kafilesiyle Irak'a, Kerbela'ya katır yediricisi olarak gelmiş Ama burada kafile başkanıyla aralarında çıkan münakaşadan sonra işini kaybetmiş ve bu yabancı ülkede beş parasız ortada kalmıştı. O gece kervansarayın hurma ağaçlarıyla çevrili avlusunda bir tahta peykenin üzerinde uzanmış yatıyordum. Bunaltıcı bir sıcak vardı. Havada insan kanı eme eme şişip ağırlaşmış sivrisinek bulutları dolaşıyordu. Hanın duvarlarından birine muhtemelen... Han sahibine ait atlar bağlanmıştı. Tatar İbrahim atlardan birini kaşa alıyordu. Bu işi öylesine kendini vererek yapıyordu ki, insan ilk bakışta onun atlardan anlamakla kalmayıp, aynı zamanda onları sevdiğini de anlayabilirdi hemen. Atın dağınık yelesini, yavuklusunun saçını okşar gibi okşuyordu. Birden bir düşünce doğdu kafamda. İran yolundaydım ve at üstünde kat edilmesi gereken, aylarca sürecek bir yolculuk vardı önümde. Bu adamı yanıma alabilirdim. Neden olmasın? İyi, sakin bir adama benziyordu. Benim de İran yollarını karış karış bilen, kervansarayları tanıyan böyle bir adama ihtiyacım vardı zaten. Ertesi sabah onu seyis olarak yanıma alabileceğimi kendisine söylediğim zaman, sevinç ve minnetten ağlayacaktı neredeyse. Hazret, bu yaptığınızdan asla pişman olmayacaksınız, asla, dedi farsça. Halep'ten çıkarak arabayla yaptığımız yolculuğun beşinci günü, öğlen üzeri ufukta geniş Bağdat Vadisi'nin ilk çizgilerini seçmeye başladım. Sayısız hurma ağaçları arasında yaldızlı bir kubbe ve uzun bir minare göze çarpıyordu. Yolun iki yanında, mezar taşları yıkılıp harab olmuş, bakımsız, terk edilmiş, eski büyük bir mezarlık uzanıp gidiyordu. Boz renkli, kıpırtısız, ince bir toz tabakası yüzüyordu mezarlığın üzerinde. Öğlen vaktinin parlak ışıkları altında bu boz renkli örtü, gümüş işlemeli bir tül gibiydi. Geçmişin ölü dünyasıyla, yaşayan şimdiki zaman arasına gerilmiş, sesli bir perde. Bu hep böyledir belki, diye düşünüyorum. Geçmişi, şimdiki halinden farklı olan bir şehre yaklaştığımız zaman, aradaki farkı gözümüzden saklayan bir örtü bulunur her zaman. Sonra, Hurma ağaçlarının içine daldık, millerce sürüp giden kocaman ağaç gövdeleri, dev hurma yaprakları ve birden bıçak gibi kesiliyor Dicle Nehri'nin sarp kıyılarında hurma koruları. Bu nehir, Fırat'a benzemiyor. Bulanık, yeşil renkli ve ağır, çağaldıyarak akıp gidiyor. Fırat'ın sessiz ve heybetli görünüşü yanında, garip bir yabancı izlenimi bırakıyor. Ve Dicle'yi sallanan bir köprü üzerinden geçtiğimiz zaman, Fars Körfezi'nin hummalı sıcağı bizi karşılıyor. Geçmişteki ihtişam ve parlaklığından geriye hiçbir şey kalmamış Bağdat'ta. Orta çağda Moğol istilası sırasında şehir baştan aşağı öylesine harap olmuş ki, Harun Reşid'in o eski görkemli payitahtından en ufak bir eser kalmamış ortada. Tuğla yapılardan oluşan hazin kasvetli bir şehirdi. Çağdaş düzenlemeler, şehri daha da değiştireceğe benziyordu. Nitekim böyle bir değişiklik yeni politik olguların zoru altında şimdiden gösteriyordu kendini. Şehir uyuşuk bir Türk taşra karargahı olmaktan çıkıp yavaş yavaş bir Arap metropolü haline geliyordu. Yüksek sıcaklık şehrin genel görünüşünü etkiliyor, bütün devrimlere uyuşuk bir görünüş veriyordu. İnsanlar ağır ağır yürüyordu caddelerde. Sevinç ve mutluluktan yoksun, ağırkanlı insanlar. Siyah beyaz damalı başlıkları altında yüzleri uykulu ve soğuktu. Ne zaman gurur, kendine güven ve irade çizgileri taşıyan yakışıklı bir Arap çehresine rastlasanız, bunun değişmez biçimde kırmızı ya da kırmızı beyaz kefiyesiyle buraya kuzeyden, Suriye çölünden ya da Orta Arabistan'dan gelmiş bir Arap olduğunu hemen anlıyordunuz. Ama yine de güçlü, sarsılmaz bir şey vardı bu insanlarda. Bağımsızlıklarını ellerinden alan yabancı güçlere karşı duydukları kindi bu. Bağdat halkı, ruhunda ateşli bir özgürlük özlemi duymuştur hep. Yüzlerini gölgelendiren kasvet de, belki bu ihtirasın eseriydi. Belki bu yüzler, daracık sokaklarda ya da duvarlarla çevrili avlularda, kendi yakınları arasında bambaşka çizgilerle dolanıyordu. Çünkü bu yüzlere yakından baktığınız zaman onların yaşama sevincinden bütünüyle yoksun olmadığını pek âlâ hissedebiliyordunuz. Öteki Araplar gibi az gülüyorlardı ve bazen mozaik döşeli mermer saraylarda yürüyormuşçasına kayıtsız, öteki Araplar gibi harmanilerinin etekleri yerleri süpürerek aristokrat tavırlarla geçip gidiyorlardı yanınızdan. Kadınlarının rengarenk, işli örtüler içinde caddelerde dolaşmalarına izin veriyorlardı. Siyah-beyaz, mavi kurşuni ve bordo kırmızı örtüler içinde iffetli, kibar kadınlar. Sessiz adımlarla hafif hafif, adeta kayarak giden peçeli kadınlar. Bağdat'a varalı birkaç hafta olmuştu. Bir gün büyük çarşıda dolaşırken, loş, tonozlu geçitlerden birinde bir çığlık kopup yankılandı. Hemen ardından da bir adam köşeyi dönerek koştu. Sonra bir adam daha. Sonra bir öteki. Çarşı halkı sebebini bildikleri bir korkuya kapılmışçasına koşuşmaya başladı. Sonra atların toynaklarından çıkan ses, yüzü dehşetle kasılmış bir atlı, önünde saçılan kalabalığa doğru hızla sürdü atını. Hepsi de bir yönden gelen ve çarşının esnafını da beraberinde sürükleyen kalabalık gittikçe artıyordu. Kalabalık itişip kakışarak ileri doğru zorlamaya başlamıştı. Dükkancılar... Kepenklerini çılgınca bir aceleyle kapatmaya çalışıyorlardı. Kimse konuşmuyordu, kimse kimseyi çağırmıyordu. Arada sadece yere yıkılan insanların çığlıkları işitiliyordu ve keskin bir çocuk çığlığı.